Merhabalar Ekşi Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Burak Tekin ve Öğünşer Türk ikilisi olarak sadece karşınızdayız bu sefer de. Ee, bu podcast işine başladığımızdan beri kendi aramızda uzun süredir e, fikir tiyatrileri yapıyorduk. Yeni formatlar nasıl ekleriz, nasıl e, daha ileriye götürebiliriz bu programları diye. Bu Tiyatrilerden çıkan ilk fikir, spesifik konular hakkında 15 dakikalık mini podcastler hazırlamaktı. Ee, bugün oluşan gündem bize bu ilk podcastlerin konusunu sağladı. Ee, bu mini podcastimizin konusu Cenk Tosun'un 10 milyon poundluk olası İngiltere transferi olacak. Ee, bu konuyu 3 başlıkta ele alacağız. Yerli yabancı meselesi olarak Cenk Tosun'un gitmesi bizi nasıl etkiler? Ekonomik olarak... Beşiktaş'a 10 milyon pound ne kazandırır ne kaybettirir ee, ve teknik taktik olarak sonuçta önemli bir oyuncu rotasyonda Cenk Tosun. Onun gidişi bizi ve Şenol Güneş'i nasıl etkiler? Beşer dakikalık ufak analizler yapacağız bu konular üsteli. Yerli ve yabancı olarak nasıl etkiler konusuyla başlayalım. Burak söz sende. Övünç, zaten sen de liste hazırlamıştın program öncesinde. Onu direkt ekrana koyarsak, konuşma esnasında konuşabiliriz. Cenk, herkesin aklında yerli statüsünde gözüküyor ama geçen sene Şampiyonlar Ligi listesine bildirimde Cenk yabancı kategorisindeydi. O yüzden kısa vadede yerli-yabancı konusunda hiçbir fark olmayacak. Hani listede ekrana geldi. Burada görüldüğü üzere Cenk... <gülüyor> Türkiye Ligi için yerli olsa bile şampiyonlar gitsin yabancı. Tabi bunun başka bir yarattığı soru işareti var. Aynı anda gündemde yabancı sınırı konuşuluyor. İşte Lucescu'nun son beyanatı olsun. E, geçen seneden beri zaten bu konu gündemde. O konuda Cenk'in yeri nasıl olar? Şimdi bu bir soru işareti olabilir. E, ama zaten Önder Özen döneminde başladığımız yapılanmanın taca çıkmasıyla da bildiğimiz bir gerçek var. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak için kısa vadeli kararlar almak e, illaki kar olarak yansımıyor. O, gerçi hani çok güzel bir altyapı oluşturmuş olduk biz Oğuzhan'la vesairesi o kadro bugünlere geldi ama sırf a, ileride yabancı sınırı kalkar mı kalkmaz mı e, konusunun cenk kararını bugün etkilemesine gerek yok bence. Tabi gene de şöyle bir e, soru işareti gündeme geliyor. Geçen sene Türkiye Ligi'nde başarılı olmuş yerli merkez forvetler listesi Geçen seneki performansları itibariyle çok uzun bir liste değil. Hızlıca baktığımda ben. <gülüyor> Mehmet Battal <gülüyor> e, ismi gözüküyor. Adem Büyük e, zaten açık forvet. Tunay ismi var. O da illaki merkez forvet değil. O yüzden Cenk'i ikame etmemiz gerekirse kimle ikame ederiz konusu yerli etiketiyle birlikte gelen. Bu biraz havada. Ama onun haricinde yerli yabancı konusunda ben bir şey görmüyorum. Senin fikrinle bu Cenk'in hikayemesi ya da diğer konular hakkında? Şimdi öncelikle ben kuralları bir hatırlatayım tekrardan. E, Türkiye Ligi için 14 tane amili takım statüsünde oynayabilecek oyuncuya ihtiyaç var e, kadromuzda. E, UEFA için ise bu 8 oyuncu olarak şöyle... E, açıklanmış bu kural. Dört tane oyuncu ülkede yetişmiş olacak. Dört tane oyuncu da kulüpten yetişme olacak. Hı hı. E, lig için baktığımızda şu andaki kadromuzda 15 oyuncu sayabiliyoruz yerli oyuncu olarak. Bunlardan iki tanesi Sedat ve Fatih. E, dolayısıyla Cenk'in gitmesi lig için de biraz canımızı sıkabilir. Ama Son değişiklikten sonra artık yedek kulübesinde oyuncu sayısının artışı bu konuda elimizi epeyce rahatlatıyor bence. En kötü ihtimalle sözleşmesi, profesyonel sözleşmesi olmasa bile altyapıdan alabileceğiniz herhangi bir oyuncuyu buraya koyarak işi çözebiliyorsunuz. İşin yabancı, yani UEFA boyutuna gelirsek... Oraya baktığınızda geçen seneki UEFA tablosunu şu anda listeden de görebiliyorsunuz. Geçen sene 22 oyuncu kaydettirmişiz UEFA'ya. Bu 22 oyunculu UEFA kadrosu e, Şubat sonrası için. Yani HAPL, e, Olympiakos ve Lyon maçları kadroları için yaptığımız liste. Bu listeye baktığınız zaman 22 kişilik listede e, 4 tane... Sadece ülkede yetişmiş, iki tane de yerli, yani bizim kulüpten yetişmiş oyuncu görüyoruz. Dolayısıyla burada UEFA'nın listesinde ufak da olsa bir oynama yapabildiğimizi veya UEFA'nın bize bir biraz af sağladığını görebiliyoruz. Zira geçen sene Beşiktaş'ın finansal fair play'den dolayı aldığı cezada e, A listesine 23 oyuncu yazma e, izni vardı. Şimdi UEFA'nın kural kitapçığı diyor ki e, bu 8 yerli oyuncudan kadroya yazamadığınız bütün oyuncular için bir tane spot kaybediyorsunuz. Yani mantık olarak biz 6 oyuncu yazdığımız zaman e, 8 oyuncu spotundan 2 isim açıkta kalmış oluyor. Dolayısıyla 23 kişilik yazabilme listesi yazabilme sınırımızdan iki kişiyi düştüğümüzde 21 kişi yazabiliyor olmamız gerekiyordu geçen sene. Ama bakıyoruz ki 22 kişi yazabilmişiz. Ben Demek de. ki UEFA'da burada biraz esneklik sağlıyor. Onu karma ee... olarak bize Lyon maçında geri döndü belki de o yapılan esneklik. <gülüyor> <ki> bu <sene gülüyor> bir olarak geri döndü. Bir, bir tarafı da şu sen de belirttiğin gibi Cenk e, UEFA organizasyonu yonları için yerli oyuncu kabul edilmiyor. Zaten ne home ground ne de national yani association ground olarak kabul edilmeyen bir oyuncu. Bu sebeple zaten listede bir sıkıntı yaratmıyor. Yani iki organizasyon açısından da baktığımızda Cenk e, sadece organizasyonlar açısından konuşuyoruz. E, Cenk vazgeçilmez bir oyuncu değil şu anda. Yani gördüğümüz mevzu bu. Şimdi ikinci Heh. sen ekle ekleyeceklerini yok tam da onu diyecektim ben de vazgeçilmez bir önce değil ee, ne vazgeçirir mesela Cenk'ten bizi ee, iyi bir teklif gelmemesi vazgeçirir diyelim ee... iyi aynen evet. oradan da zaten işin ekonomik boyutunu atlayalım istersen ee, bu Twitter'da dönen e, muhabirlerin yayınladığı haberlerde görünen rakam 10 milyon pounds 10 milyon pounds 13 milyon dolar bugün, bir... bugün. Evet 13 milyon, milyon dolar. Oldukça iyi bir rakam bizim için. Yani o paraya Abu Bakar'ı alamamıştık mesela. Öyle bir şey var. Bence Abu Bakar Cenk Tosun'dan oldukça daha fazla potansiyelli ve daha iyi bir oyuncu. Şimdi zaten Cenk'e büyük bir oyuncunun piyasa değerini piyasa bedelleri aradı üstünde. Fikret Ormanlı sene yaz döneminde meşhur olan bir beyanı vardı. Gerçi hala yaz dönemindeydi. Sezon öncesi meşhur olan bir beyanı vardı. Alıcısı yoksa 100 bin euro. Şimdi 13 milyon <gülüyor> dolar kim belirliyor bunu? Şimdi bu bu e, güzel bir fiyat. Yani ben mesela Fikret Orman'ın demediği, hadi piyasa olmayan merkezi planlama koşullarını düşündüm. Bence Cenk Tosun'un değeri 8 milyon dolardır maksimum. Tabii bu tamamen e, Cem Yılmaz'ın meşhur kaynağından e, veriyorum bu rakamı yani. <gülüyor> 8 milyon. Hani Beşiktaş şartlarında biz Cenk Tosun'u en başta bedavaya aldık zaten. Bosman kuruluyla sezon bitiminde aldık. Beşiktaş'ın zaten yapması gereken eğer ileri adım atmak istiyorsak parlayacak oyuncuları alıp parlatıp satmak. Hani Porto modeli vesaire böyle afaki modeller Türkiye model lafı çok güzel. Her koşullar uygun olmadığı için her model her yerde çalışmaz ama Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok benim gözümde. O yüzden Cenk Tosun'u böyle bir meblağa satmak... E ...gayet gayet başarılı bir hamle olur. Benim için de alt değeri teklifin 8 milyon dolardır yani kafamda. O civarda artı eksi. Senin söylediğin piyasa değerine ben de bir, ufak bir ekleme yapayım. Transfer mark çok güvenilir bir kaynak olmasa da... Hı hı. E, ...Cenk Tosun'a yani kıyaslanabilir oyuncular olarak çıkardığı isimler arasında... Enner Valencia, Calum, Wilson... Diyafra gibi oyuncular var ve hepsinin bedeli 9 milyon pound civarında görünüyor. Yani yaklaşık değerlemen gayet yerinde. Ee, Cenk Tosun'un yerli piyasasında yani Fenerbahçe Galatasaray bir teklif yapsaydı değeri daha fazla olurdu. Çünkü yerli oyuncu ama yerli sınırı arttığı için o değer de otomatik olarak zaten düştü. Şöyle bir şey düşünelim. Geçen sene Eren derdi yok. Kaç paraya satın almıştı Galatasaray? Geçen sene Eren derdiği dört 4,5 civarını aldılar diye hatırlıyorum. Hı. Ya o da mesela bir fikir verebilir. Erenle Cenk'i aynı kefeye koymuyorum tabii ki. Eren bu sene yedek düştü. Ta geçen sene yedek düşmüştü ama. Ee, evet. Yaptıkları katkı açısından çok da aralarında mesafe olan oyuncular değil bence. Bence Cenk'in Cenk geleceğine dair, potansiyeline dair çok şeyler konuşabiliriz. Onlar ayrı. Ben o birebir oyuncu, bire, tekil oyuncu değerlendirmelerime hiçbir zaman güvenmem zaten. Fakat şampiyonluğa giden bir takıma vereceği katkı açısından önünde de daha kariyerli bir forvetin olduğu yerde Cenk'in de Eren'in de yapacağı katkı az çok aynıdır. Böyle düşünürsek... bir sıkıntı var. E, Cenk'i satarsak şu anki transfer politikamızı göz önünde bulundurarak söylüyorum bunu. E, gördüğün gibi neredeyse aldığımız 6 oyuncudan sadece bir tanesi 25 yaşın altında Orkan. Hı. ...geri kalan oyuncular hep yaşlı oyuncular ve muhtemelen elimizden çıkarmakta zorlanacağımız oyuncular. Ben bunu böyle söylüyorum ama Fikret Orman bizi yanıltmaya devam ediyor sonuçta. Demba Ba gibi, Marcelo gibi 30 yaşın üstünde alıp da iyi paralara sattığımız oyuncular da var. Ee, o bizde bir sıkıntı yaratabilir mi? O paranın harcanış şekli. Ee, geri dönmeyecek şekilde harcanırsa o para... Evet o, o ihtimal her zaman var. O bence gayet geçerli bir itiraz. İtiraz değil de geçerli bir düşünce, geçerli bir şerh diyelim. Fakat Cenk dosunu satmazsak, diyelim uzun vadeli sözleşme yaptık. Hani Cenk'ten ne bekleniyor şimdi? Artısını eksisini öyle oturup düşünmek lazım. Cenk'in Beşiktaş'a vereceği katkı nedir? Biz Cenk'in önüne kaç sene daha kariyerli forvet alacağız? Mario Gomez olsun, Abu Bakar kariyerli değildi ama daha potansiyelliydi. Onu olsun, ee, Negredo olsun. Ki Negredo ile üstlenlik senelik sözleşme imzaladık. Cenk kendi gitmek isteyecek mi bu süreçte? Bütün bu bilinmezleri bir yere koyduğunda paranın nereye harcanacağının ben ikinci il ehemmiyette düşünüyorum kafamda. Hani 13 milyon dolar rakamı biraz o şey meşhur e, kardeş payı dizisindeki sahneye ister istemez ilk refleks oluyor ya sat. Sat sat sat 13 <gülüyor> milyon dolar çünkü. Hani evet kötü harcanabilirsenin şampiyonlar ligine katılacak mıyız katılmayacak mıyız vesaire tamam ama 13 milyon dolar. Cenk'in bu bir daha bu ederi bulabileceği soru işareti. O yüzden değeri bulunan bence satılmadı Hani şey itirazı da gelecektir. Mesela 2 sene önce de gelmişti. Ersan'ı satan şampiyonluğu satar. Ersan gelecek falan filan. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Fernandes'i satmadık. Orada da kötü bir örnek var önümüzde zaten. Mesela, mesela. O yüzden bir de zaten teklif geldiği anda hayat sürekli... Biraz felsefeyle girelim. Hayat sürekli akıp giden. <gülüyor> Ahmet Çakar sesiyle gireyim. Ha yani Cenk'e teklif geldiği anda zaten artık o teklif geldi. Geldiyse, tabii bu bütün bu soru şeyle, tırnak içinde teklifin evet. şey bilmiyoruz. O geldiyse Cenk'e zaten. Bundan sonra Cenk süre almadığında bak ben nereye gidecektim? Benim gelişmemi... Şimdi böyle böyle şeyler de oyuncunun kafasında yerleşmeye başlayabilir. O teklif geldi artık. Cenk'in kariyer akışı başka bir yönde ilerliyor şu an. Onu da yani düşünmek lazım. ben Cenk var. açısından o konuda şüpheli değilim. Çünkü ciddi fanatik boyutta Beşiktaşlı bir adam. Yani teklifin reddedilmesi onu çok kafa evet. olarak yani ben spesifik olarak Cenk hakkında böyle düşünüyorum sadece. Kanonumuzdaki diğer oyuncular Atiba dahil ee, böyle bir teklif kabul edilmezse sorun çıkarabilecek tipte oyuncular. Bir tek Cenk ve e, Halilin hazırda Necip dışında böyle bir teklife hayır diyebilecek potansiyelde oyuncu ben e, görmüyorum zaten. Ama Cenk için o konuda endişeli değilim açıkçası. Peki şenol hoca için endişelenmiyorsun bu konuda? Şenol hoca hemen o boy o konuya girelim ee, son işin son başlığı teknik taktik ve dediğin gibi Şenol hoca tarafında nasıl etkiler bizi? Bir kere Şenol hocanın yerli oyuncu takıntısı zaten hepimizin bildiği bir şey. Ee, çalışkan oyunculara karşı da bir şey var ee, zaten. İki senedir yaptığı röportajlarda da Cenk'in hakkını veremediğine dair Cenk'in daha fazla oynaması gerektiğini inandığını ama onun hakkını veremediğini düşündüğüne dair açıklamalar yapıyor. Bu bağlamda Cenk'le ilişkisinin çok sağlam olduğunu düşünüyorum ben. Hem Cenk'in e, gerektiğinde geriden gelme fikrini kabul etmiş olması çok iyi performanslar veriyorken ikinci adamlığa geçme rolünü kabul ediyor olması hem de e, takip ettiğim kadarıyla özel hayatında da çok çalışkan bir insan olması hocanın gözünde onu bambaşka bir yere koyuyor şu anda. Yani ikinci olarak Cenk'in arkasındaki oyuncunun Mustafa Peklemek olduğunu düşünürsek ve hocanın da Mustafa Peklemek ilgili çok pozitif olduğunu ben inanmıyorum. E, her ne kadar hazırlık maçlarında çok şans vermiş olsa da şu ana kadar bir dakika süre almadı ligde. Ee, bu da önemli bir veri. En kötü ihtimalle Süper Kupa'da falan bir dakika, iki dakika oynatırdı. Öyle evet. bir düşüncesi olsa. Benim bu Bağlamda... noktada... Ha, bitir lafını. Şenol Hoca tarafında sıkıntı yaratabilecek bir karar olacağını düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Keşke diye geliyor aklıma ama senin dediğin de mantıklı aslında. Şenol Hoca zaten süre vermiyorsa. Ama ben Ömer Şişmanoğlu'nun Beşiktaş kariyerinin aldığı ve nihayete erdi. Artık o noktadan hiç memnun değilim. Keşke Ömer kadroda olsaydı da Cenk'i teklif geldiğinde daha az böyle keşkelerimiz, soru işaretlerimiz olsaydı. Ben Ömer'den evet, şey, çok güveniyordum ama şey, olmadı. Ömer, Ömer daha çok Cenk'in ikamesi tipinde bir oyuncu. Çok o tipteydi Mustafa, ve Mustafa Cenk zaten aynı tipte oyuncular değil. Şimdi Cenk'in kadromuzda onu diyelim satıldığını varsayalım. Ne kaybediyoruz? 4-4-2'ye döndüğümüzde İkinci forvet gibi oynayacak taliska olsun hadi. Öyle bir insan kan pek demek de aslında kağıt üzerinde second striker mevkisinde ama pek e, <gülüyor> hiçbir mevki yok. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, o yani o esnekliği kaybediyoruz. Cenk'i kanata atma tercihi oluyordu hocanın arada. Onun çok için o konuda, bir sıkıntı, evet, o konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Orkan olsun, Gökhan sakatlıktan dönecek vesaire öyle bir sıkıntı olmaz. Mı? E zaten Lens var. Lens var. Kadru içinde Cenk'in ikinci forvet olarak ikame edecek potansiyeli olduğunu düşündüğün bir oyuncu var mı senin? Yani şu açıdan bakıyorum. Ben Mustafa Pektem'e geçen sene Başakşehir'de ikinci forvet rolünü çok iyi üstlendi. Ee, acayip de iyi katkı yaptı. Sonuç itibariyle benim beğendiğim bir oyuncu var orada. Çikerleşi. Ee, arada dolaşıp duruyor. Geçen sene Akser'e gitti. Bu sene Osmanlı'ya gidiyor zannedersem. İyi bir oyuncu ama e, Abdullah Avcı onu pek düşünmedi kadroda. E, Mustafa'nın onun rolünü alabiliyor olması senin söylediğin gibi Mehmet Battal'ın önüne geçmesi. Mehmet Battal'ın çeşitli sakatlıkları oldu ama e, rotasyonda Mustafa Pek demek Adebayor sonrası ikinci forvetti çoğu zaman. Hı hı. Ve çoğu maçta son. Sonradan oyuna girip katkı verdi. Ee, Başakşehir de öyle ligin sıradan bir takımı değil açıkçası. Geçen evet. semide yarıştaki en büyük rakibimizdi.